Sayın dinleyiciler, Türkiye Gazetesi Radyo Televizyonu TGRT'den dinlemekte olduğunuz Rehber İnsanlar dizisinde yeni bir programı sunuyoruz. Bişri Hapi Sahibi Doktor Enver Ören Genel Yayın Yönetmeni Rahimer Program Yönetmenleri Niyazi Hancı Abdurrahman Çabar Senaryo Hüseyin Aydemir Her tarafım kan içinde. He. Çocuklar. Oh. Yine çocuklar taşladı. Har hoşsun üstelik. Gel bakalım. Aa. Şöyle şurayı yap bakalım. Oh. fena taşlamışlar bir. Senin demir dövdüğün gibi onlar da beni dövdüler. Al. Oo, çocukcuğu. Dur, dur artık konuşma. Her tarafım şişmiş. <gülüyor> Şu bezle yüzünü sileyim bir Bak orada Demir dövülünce bir işe yarıyor ama Sen dövülünce bir işe yaramıyorsun ya, Ben bir işe yaramam Hiç bir işe Bu gece eve gitmedin değil mi Biş? Gitmedim Bir duvar dibinde sızıp kalmışım Sabah tam eve gidecekken çocuklar saldırdı Kendimi buraya zor attım Annen seni yine çok merak etmiştir. Çok. Niçin böyle yapıyorsun evladım? Hmm. Bak zavallı senin yüzünden hasta oldu. Hmm. Niçin içip de onu üzüyorsun Biş? Bilmiyorum. Biliyorsun biliyorsun. Arkadaşların sürüklüyor seni bu yola. Hmm. Şunlardan bir kurtulabilsen. Ama ama arkadaşlarım beni seviyor. Seni herkes sever Biş. Hayır sevmiyor. Beni hiç kimse sevmiyor. İnsanlar sokakta alay ediyor benimle. Çocuklar da taşlıyor anladın mı? Ya annen? O o, o beni seviyor. O Peki. annem. Peki evladım onu niçin üzüyorsun? Onu üzmek istemiyorum. Fakat arkadaşlarım... Şimdiden sonra uyma onlara Bişir. Terk et onları. İstersen gel yanımda çalış. Bir meslek sahibi olursun. <gülüyor> <gülüyor> meslek? <gülüyor> ne yapacakmışım mesleği? Paraya ihtiyacım yok ki. Babamdan kalan servet yeter bana. Hazıra daha dayanır? Bu gidişle kısa zamanda servet mervet kalmaz. Hmm. Hangi mirasiyetinin elinde ne kalmış? Annen zaten hasta. O zaman annene nasıl bakarsın? Hiç. Bu ihtimali aklından çıkarmaz. Bazen ben de arkadaşlarımdan uzaklaşmak, bir işte çalışmak istiyorum ama olmuyor işte, olmuyor. ...bir türlü uzaklaşamıyorum. İstersen olur evladım. Seni bu halde görmeye dayanamıyorum. Sen bana babanın yadigarısın. Baban kardeşten ileriydi benim için. Şehit oldu. Şu Merv şehri... ...o çapta bir yiğidi hiçbir zaman tanımadı. Ölürken seni bana emanet etti. Eğer senin şu halini görseydi kahrolurdu. İşitiyor musun be? Hey Piş. <Gülüyor> Uyumuş bile. Bari üstünü örteyim daha. Hey baba. Bir şey mi istedin? Piş diye birini arıyorum. Burada mı? Ne yapacaksın Bişri? Dün gece mehandeydik. Onu çok sevdim. Ne keyifli içiyor ama. <gülüyor> Biçler dost olmak istiyorum. Söyle gördün mü? Sen kimsin? Seni buralarda daha önce hiç görmedim. Doğru. Buraya dün geldim. Ama adımı duymuşsundur. Bana Basralı Ahmet derler. Asralı Haydut Ahmet. Bizsin bir haydutla dost olmak isteyeceğin sanmam. <gülüyor> <gülüyor> Onun istemesine gerek yok. Ben istiyorum. Ben kiminle dost olmak istersem olurum. <gülüyor> Bişin kendisiyle mi... ...yoksa şöhretini duyduğun mirasıyla mı dost olmak istiyorsun? Amma uzattın ha. Söyle Bişir nerede? Canım ne bilirim. Allah Allah. Eve de uğramamış. Bişir eve pek uğramaz zaten. Onu ancak meyhane köşelerinde bulursun. Heh, hadi eyvallah ölüyse. Görürsen olsun. aradığımı söyle. Uğurlar olsun. İş uyandın mı? Evet uyandım. <Gülüyor> Akşam olmak üzere. Ben eve gideyim artık. ok oh. Oh, dur dur dur dur dur dur sen bu halde gidemezsin. yürü bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Her tarafım kırılıyor. <gülüyor> Anne. Anne. Buradayım yavrum. E, vakit çok geç olmuş. Neden uyumadın? Akşam seni demirci Cafer getirdi. Sarhoş ve yaralıydın. Çocuklar taşlamışlar. Vaziyetin pek kötüydü. O zamandan beri ateşler içinde sayıklayıp duruyorsun. Beni bırak anne sen nasılsın? Hala kötü yüksürüyorsun. <gülüyor> İyiyim yavrum. Hele sen yanımda olunca daha iyi oluyorum. Ah Beşir. Şey. Neredeyse çocukların seni bu hale getirmelerine sevineceğim. Yoksa sen bu saatte evde mi olurdun? Artık olacağım anne. Bundan sonra kötülerle düşüp kalkmayacağım. Söz veriyorum. Hı. Artık onların yanına gitmeyeceğim. Demirci'nin yanında çalışacağım haberin olsun. Ah, dediklerin bir doğru olsa. Göreceksin anne. Hala biraz ateşin var. Hadi uyu bakalım. Sen de uyu ama. Uyudu. Allah'ım. Bişrim'i kötü arkadaşların şerrinden koru. Allah Allah gecenin bu saatinde. Kimsiniz? Ahmet. Hayırdır inşallah. Bişr ile görüşmek istiyorum arkadaşı olurum. Bu saatte mi? Mühimce bir işim vardı da. O kötü arkadaşlarından biri olmalı. Bişri eve geliyor mu ki evladım? Görürsen annen seni çok özlemişti. Heh, derim. Gelirse aradığımı söyleyin. Beni bulacağı yeri biliyor. Utanmaz. Meyhane diyemiyordu. Düşün onun yakasından. Oğlumu bana verin. Və və və yavrum, gittin, yolu yolu dəyilm. allah Ekber, allah Ekber! Allah-u Ekber, allah Ekber! Bırakın! beni! Bırakın! Dış! Yavrum, oldu? Şabus mu gördün? Bil, bilmiyorum. Sabah oldu mu? Evet, yavrum. Bak ezan okunuyor. Hemen kalk mıyım. Nereye bir? Demirci Cafer amcaya söz verdim. Beni bekliyor. Ay bu hasta halinle çalışamazsın ki. Bir şeyim yok anne. Eğer çalışamazsam dönerim. Hadi Allah'a emanet olun. Selametle. Selametle. Muhammeden Resulullah Eşhedü ennə Muhammed və Kolay gelsin, birşir usta. Bakıyorum, erkencisin. Sağ ol usta. Işte. Ne yapıyosun öyle? Niye vuruyorsun o demirə? Demir dövüyorum. Demir ...öyle demir dövülmez bir ...soğuk demir dövülür mü hiç... ...önce ateşi yakmak gerek... ...demirin tavını... ...ocağın harını gözetmeden... ...işe girişme... ...hadi sıva kolları... ...önce ateş yakalım... ...bismillahirrahmanirrahim... ...hadi al körüyü... ...başla bakalım bir... ...ah şöyle... ...bak... Nar gibi kısaldı. Demirin tavı ocağın közü kıvamında olmalı. Neden sarardın öyle? A A Ateş. Ateş ne kadar sıcak. Korkunç. Sanki demir değil de elim girdi ateşe. Bu ne ki? Cehennem ateşini bir düşen bir Allah yakmasın. Ak kızıl olunca demiri ateşten çıkaracak. Şu örsün üzerine... ...şu çekicin altına alacaksın. Şimdi maşayla tut bakalım. Tamam. Sıkı tut sıkı. Heh. Heh, görüyor musun Biş? Deminki kaba demir nasıl da inceldi. Ağır ağır kavlarından soyunup... ...arkada kızıl ibrişimler bıraka bıraka yeni bir şekle girdi. Evet, zarif bir hal aldı. Ne kadar güzel. Değişti. Ah, ben de bir değişebilsem. Demir yana yana güzelleşti. İnsan da ancak yanarak güzelleşti. Allah aşkıyla tutuşmayan insan... ...tav olmamış demir gibi, kirli, paslı, kapkara bir şey oldu. Yani yani iyi bir müslüman olmak için yanmak mı lazım? Yanmak lazım. Ben de, ben de yanmak istiyorum. Ne dedin? Bejra anlamıyorum. Bana yanmayı öğret. Çetin iş. Allah için yanmak istiyorum. Evvela bütün günahlarına tövbe ettim. Et Başka? haram lokma yeme. Başkan harama bakma. Başka? ...zina etme... ...başka... ...herkesi kendinden üstün değil ...başka... ...haklı bile olsan münakaşa etme... ...başka... ...emanete hıyanet etme... ...başka... ...kalp kırma... ...başka... ...kimsenin hakkını yeme... <Gülüyor> ...yoruldum... ...müsaade et biraz da ben çekip sallayayım... ...al bakalım... ...düzgün vur... <Gülüyor> ...tövbe ettim... <Gülüyor> Paran yemeyeceğim. Yalan söylemeyeceğim. kalkırmayacağım kırmayacağım. Kimseyle münakaşa etmeyeceğim. Hain olmayacağım. Çakir çakir. Demir bir şekilde girdi. Büşür de iyi bir şekil almak istiyor. İstiyorsa olur. ...kötü arkadaşın yırtıcı kaplandan tehlikeli olduğunu da bil. Söz veriyorum. Bir daha onlarla birlikte olmayacağım. Göreceğiz. Bugünlük bu kadar yeter. Yarın görüşürüz inşallah. Zaten annem de hasta. Biraz onunla da meşgul olurum. Allah'a ısmarladık. Güle güle Beşil. Her gün, her saat annenin duasını almayı unutma. Kurtulman onun duasına bağlı. Dışarıda hava nasıl bir Etrafa bir serinlik indi anne. Rüzgar Mervi toz duman içinde bıraktı. Göz gözü görmüyor. Birazdan yağmur yağacak öyleyse. Hep böyle olur. <Gülüyor> Galiba. Bak bir şimşin şey Evet. O da nasıl da aydınlandı. Bırak şimdi pencereden dışarıyı seyretmeyi de gel yanıma otur. E, dur anne. Önce sana biraz yemek hazırlayayım. He? Hayır biş. Canım hiçbir şey istemiyorum. Sen gel yanıma. Olmaz ki anneciğim. İyice zayıfladın zaten. Günden of. güne erimektesin. Mutlaka bir şeyler yemen lazım. Hayır yavrum. Bana yanımda olman yetiyor. Bir. Ellerim pek fena olmuş yavrum. Avuçların kabarmış. Çok acıyor mu? E, hayır hiç acı vermiyor Aksine sızlanmalarına memnun oluyorum. Hadi merhem getir de ellerine süreyim. Hayır anne böylesi daha iyi. Günahkar bir şirin, kadeh tutan ellerin zararı yok biraz acı çeksin. Eğer demircilik zor geliyorsa başka meslek tut. <gülüyor> Anneciğim hasta halinde bile beni düşünüyorsun. Üzülme her şey düzelecek. Hadi şimdi uyu artık. Ay, ama iyice bozdu. Sakın yanımdan ayrılma. İşte yağmur başladı anne bak. Bırakmış. Çeliştirmek isterdim. Hiç mucize. Galiba bir <Gülüyor> şey. Merhaba Faruk. Ne istiyorsun? Bu ev için sorduğun şey. ne isteyeceksin? Seni almaya geldik. Ne yapacaksın benim? Koşsam kendi bir tavuk koyarım. Hala akşam yaptığımızı yapacak. Yani kafayı bulacak. Ya hayır. Ben artık içmeyeceğim. Sizinle olmak istemiyorum. ...bundan böyle bensiz içeceksiniz. Amma yaptın ha. Sensiz meclisin tadı mı olur? Bak gelmezsen şuradan şuraya adım atma. Hadi nazlanma ha. bizi bekliyorlar. Öyleyse git söyle beklemesinler. Hadi güle güle. Ah ah ah. Pişir. Pişir. Şey, şey. Aç şu kapıyı. Ayağım. Ayağım eşikte kapı arasına sıkıştı. Ah ah ah. Ayağım. Çok fena acıdı. Bırak Allah'ını seversen böyle numaraları da çek git şuradan. Annem uyuyor. Kendisi bu değişikliğin sebebini biliyorum. O hak demirci seni kandırdı. Yazıklar olsun sana ki seni tıtenlerden yüz çeviriyorsun. Evet Faruk. Bana yazıklar olsun ki bugüne kadar annemin ve demirci Cafer'in nasihatlerini dinleyip sizi telki etmedim. Gençliğimi meyhane köşelerinde geçirmeye niyetim yok. Babamdan kalan mirasın çoğunu o pis yerlerde sizinle harcadım. ...bırak paraları gelin gibine gitsin para... ...vaktimi, kuvvetimi, sıhhatimi tükettim... ...ihtiyarlar gibi konuşmayı bırak Büşş... ...daha dün geceye kadar aramızda olmaktan memnundun... ...bak gel yine memnun olacaksın... ...hayır gelme içeri... Üstelik annem hasta... ...yanında olmam lazım... ...bırak bal ablayı ...annen hasta falan değil... ...bunu gelmemek için uyduruyorsun. ...evet gelmemek için söylüyorum... ...var mı bir diyeceğin... Hadi güle, güle Dur dur dur dur. Ak, ak, ak. Yine kapıyı yüzüme örtme. Biliyorsun ki Bişir'si bizler beş para tut kimseler. Evet benimle param için arkadaşlık ettiğinizi biliyorum. Buna rağmen al işte sana bir kese dinar daha veriyorum. Ne yaparsanız yapın. Aşk olsun sana. Biz Mervin dilencileri değiliz ki. Biz senin parandan ziyade arkadaşlığına düşkünüz. Bişir'in olmadığı meclisin ne tadı olur? Olur olur. Keyfin alası olur. Hadi al şu keseyi de savuş. Bak iyi dinle beni. Hani geçen gece bizimle birlikte içen bir yabancı vardı. Hatırladın mı? Şu aydut kılıklı bastalı diyor Evet onu diyorum. İsmi Ahmet. İnsansızın biri. Beni buraya o gönderdi. İşli altyen. Onu çok sevdim. Olmadan bir yudum içki içmem dedi. Pekala. Git söyle gelmeyeceğim. Bu da iyi düşün. O merhametsiz bir diyorum sana. Ne yapacağı pek belli olmaz. Bana <gülüyor> <gülüyor> ne yapabilir ki? Kimseden korkum yok. Sana bir şey yapmaz belki ama. Ee? Bak şey dinle beni. Ahmet seni önce güzellikle. Güzellikle olmazsa zorla getirmemi söyledi. Bak Faruk. Ben ne güzellikle ne de zorla giderim. Bundan böyle sizinle olmayacağım. <gülüyor> Fakat Bişir Ahmet dedi ki. Bişir söyle. Eğer gelmezse o çok sevdiği demircinin başına iş açarız dedi. Ne yapacakmış? Ben böyle kuru sıkı lakırdılara pabuç bırakmam. Ahmet insafsızın bilir demiştim sana. Haydut'un sağa solu pek belli olmaz. Hadi sana uğurlar olsun Hayır. gelmiyorum. Fakat Ahmet diyor ki Cafer'in dükkanını yakarım diyor. Nasıl düşünür böyle bir şeyi? Eğer onun başına bir şey gelmesini istemiyorsan hadi yürü gidelim. Peki. Cafer amcanın benim yüzümden zarar görmesini istemem. Faruk. Var. Ne var? Yadırgadı uyumazcık ben. Herkes üzüm kaldı. Hiç şunlara bak nasıl da teridir her yere. Hüsen'in ayıda bak bak bak bak. Bak nasıl doğruluyor. Sen de bir kenara uzanıştın. Işte. Yeni bir hesap olacak adam. Eve gitmem lazım. Annem hasta. Hadi sen de gel. Gidelim şu leş gibi bir yere. O da şurada bir yere. ...sabah gidelim. Ne Birisi bir, bir şey görürler o zaman. Kim görecek? Cemirci, Merviler, çocuklar. Aman görürlerse görürler. Çocuklar taştırıyor diye mi gitmek istiyorsun yoksa? Kalk, hadi, hadi. Tamam, peki, peki, kalktık işte. Oo, başım, başım kütük gibi olmuş. Şşş, etmedi, uyandırmayalım şunları. tamam, tamam. Hı. Allah'a da soğukmuş Yağmur da, da, ya? Yağmur da... Çukura düşeceksin he. Kim evet. <gülüyor> Abla sen kendine bak çamur içinde kaldın Üstün başın kirlendi Benim içim kirlendi Faruk Üstüm kirlenmiş <gülüyor> çok mu Abla acıktı konuştun ha evet. Utanmasan ağlayacaksın Hey Niye durdun Yürüdü ne? Dinle. İşitiyor musun? Ne işitmişim? Yağmur yağıyor işte. İyi günler. Ya, hiçbir şey işitmiyor bir şey. Yalnızca yağmur yağıyor. Durma artık. İyice ıslandık lan. Dinle. Şekiz seslerle giriyor musun? <Gülüyor> Demet'i seni iyice korkutmuş. Hayali çekil seçleri duyuyor. Çıtlak. Kaka başından biri geliyor. Doğru. Biri geliyor. Ha, kim olabilir bu saatte? Ha? Bir insan zahir. Demet'i canlar olmasın sakın. Ha? Olsun. Ne olacak? Beni şu halimle görse bir daha yüzüne bakamam. <gülüyor> Vay. Hakikaten senin ihtiyar bu bir şey. Bak, gitti görünce durdur. Gel, gel şimdi onunla konuşalım biraz. Gid, ağla güzel. Seni alçık. I am okay. Okay ya. Ya abi. Ya Allah affetsin oğlum. Hani üvetmişsin. Mahvoldum. Biriyi çekilir ayaklarımdan. Düş. Sabah namazına geç kalacağım. İşte Gerdin içiyar seni bırakıp gitti. <gülüyor> İpiyesi lazımdı. Gitmediler. Benimle gitmediler. Çok üzüldüm. Yaşasın uyku. Yarın akşam yine buluşuruz yani. Hadi bana eyvallah. <gülüyor> Şurada galiba bir kağıt parçası. Çamurun içinde bir kağıt. Ha, kağıtsa kağıt ne yapıyım? Annem, uyan mızı. Öff, yağmur dağılmıyor, ha? Hem ay ışığı var, hem yağmur yağmıyor. Ama, kağıt mübarek şey. Kağıta Kur'an yazılır. Çamudralıymış. Allah kelam yazılıyor, kağıt. Kağıt mübarek şey. bu Sarhoş kafayla... ...hayal görüyor olmuyor. Hayır. Aynen doğru. Kağıtta... ...Allah yazılı. Seni bin kere öpmek... ...bin kere korkamak lazım. Şöyle yüzüme gözüme söyleyeyim. Sanki gök delindi. Hey Sen ne şanslısın... Allah'ın ismi keşke sana değil de kalbime yazılsaydı. Düşümeye başladım. Ama ben senin mübarek ismini yere düşürmem. Kağıdı tekrar yere atamam. Bir sarhoş da Allah'ını sever. Bu kağıdı evimin en güzel yerine asacağım. Çünkü üzerinde Allah yazıldı. Allah ...seni çakıyorsun öyle... ...gündüzler bitti mi oğlum... ...her şey layık olduğu yerde olmalı... ...ah be ...sen gene sarhoşsun... Hı. ...hani tövbe etmiştin... <gülüyor> ...Allah ismi... ...yere düşürürmez... <gülüyor> oh, ...bu güzel koku da ne... Yoksa şarap kokusunu bastırmak için... ...esans mı süründün bir Hayır. <gülüyor> o duvara astığın şey ne? Bir kağıt parçası aynı için. Üzerinde bir şey mi yazılı? Allah yazıyor. Çamurların arasında mı <gülüyor> Ben sana helal sit emzirdim... ...ve helal lokma yedirdim. Ama ...şu kağıt parçasına gösterdiğin hürmet... ...seni aziz edecek evladım. Anne. Ay. Ay, anne, anneciğim. Anne. <gülüyor> anne. İyiymiş. Telaş. <gülüyor> ağzından kan geliyor ama. Dur, dur, dur, dur. Ben bir hemen... ...ben bir hekim sorayım. <gülüyor> Dünya fani evladım. Işte ben de gidiyorum. Lay lay lay. Vəş! <Gülüyor> <Gülüyor> Piş. Buradayım Faruk. gelsin Orası çok yüksek Püş. Sen aşağıya gel. Hayır. İniciğim. Hep bu uçurumun kenarında kalacağım. Laf dinle de in şuradan. Bak rüzgar da çok hızlı. atı verirsen aşağıya. atsın Ben artık kimsesizim. Yapayalnızım Faruk. Annemin yokluğundan eve gidemiyor O gece beni sarhoş gördü diye... Demirci'nin de yüzüne bakamıyorum. Böyle konuşma. Biz varız halimallah. Biz arkadaş saymıyor musun yoksa? Hadi gel. Başına bir iş gelmeden in şuradan. <gülüyor> Gene mi meyhaneye gideceğiz? Gene mi zikrunlanacağız? Hay istemiyorsan içmezsin. Oturup sohbet ederiz. Arkadaşlar seni bu kederli günde yalnız bırakmak istemiyorlar. Çocukluğu bıraksa gel. Hadi gidelim, hadi. Mesalem. <gülüyor> <gülüyor> ...Faruk bak seninkiler yine sızıp kaldı. Ne olur konuşmayı kes de biraz duyu. İsteydin sen de sızardın. Diş, dışarı çık. Dışarı gel Dış. Gene mi rüya görüyorum yoksa? Bin Abdurrahman Dışarı gel. Ha, rüya değil. Demirci Cafer'in sesi bu. Şu kapa aralığından bakayım. Bırak kapa aralığından bakmayı biş. Buraya yanıma gel. Ge mi Çok macubum. Yüzüne bakacak yüzüm yok. Tövbemi bozdum. Gel yanıma biş. Sana müjdem var. Müjde mi? E siz ciddi bir insansınız. Kimseyle eğlenmezsiniz. Hele gecenin bu saatinde. E o halde? Bir rüya gördüm. Gel şu ağacın altına oturalım da anlatayım. Bir yerdeyim. Ama nasıl güzel bir yer. Etraf nur içinde. Birden duyulmadık, işitilmedik, alışılmadık tatlı bir ses bana hitap ediyor. İlahi söz kelimesi kelimesi aklımda. Ses şöyle diyordu. Ey Cafer git Vişri müjdele. O bizim ismimizi temizlediği gibi biz de... ...onun kalbini temizledik. O bizim ismimize hürmet ettiği gibi... ...biz de onun ismini hürmet edilenlerden eyledik. O bizim ismimize güzel kokular sürdüğü gibi... ...biz de onun ahlakını güzelleştirdik. Sen hangi güzel ameli işlerinde bu devlete kavuştun Beşir? Tam üç kere aynı rüyayı gördüm. O yüzden... Gece vakti peşine düştüm. Sevinci Sevincimi inan ki anlatamıyorum. da Ama ben hem de tövbesini bozmuş bir günahkarım. Rabbimizin rahmetinden ümit kesilmez. Yine tövbe edersin. Pişman olmakla zaten tövbe etmiş oluyorsun ya. Hangi hayrı işlediğinde bu şeref sana nasip oldu Bişr? Bilmem ki. Aslında ben bir şey yapmadım. Sadece geçen gece çamurlar içinde bir kağıt buldum. Baktım üzerinde Allah yazılıydı. ...temizleyip, koku sürerek evin duvarına astım. Ee, rüyanız herhalde bununla ilgili. Daha ne yapacaksın? İslam ordularının çarpışma sebebi de özde bu değil mi? Ordularımızda Allah lafzının daima aziz tutulması için ter dökmüyor mu? Ne diyeceğimi bilemiyorum. Bileceğin şu ki... ...sen bu nimete annene ettiğin hizmet ve onun duaları sayesinde kavuştun. Oh, anne. Ah oh, anne. Evladım şimdi sana diyeceğim şu. Artık burayı ve yakandan düşmeyen kötü arkadaşları terk etmelisin. Git Allah dostlarını bul. Hadi gün doğmadan serinde yola çıksan iyi olur. Hem şu eski arkadaşların uykudayken biraz yol alırsın. Bu evimin anahtarı. Mallarımı istediğin gibi kullanabilirsin. Ver elini öpeyim hakkını helal et. Helal ettim oğlum helal ettim. Allah yolunu açık etsin. Belki bir daha görüşemeyiz. Yaşım 80 ama ölmeden evvel sevdiğim birini sana göndereceğim. Bekleyişe. Hadi Allah'a emanet. Çarıkların hani? bana müjdeyi bildirdiğin ve benim de günahlarıma şiddetle pişman olup tövbe ettiğim an yalın ayaktım. Bundan böyle hep yalın ayak olacağım. Çarıklar meyhanede. Ne oldu? Bişir'in nerede olduğunu öğrenebildin mi? Maalesef yok. Bakmadığım hiçbir yer kalmadı. Oraya gittin mi? Hani şu çocukken hep çıktığımız yere. Gittim dedim ya. Bakmadığım yer kalmadı. Kimse görmemiş. Ah, aylar geçti görünmüyor. Demek ki çok uzaklara gitti. Peki servetine ne oldu? Nerede? Her şeyini demirciye bırakmış. Demirci de Mervin fakirlerine dağıttı. Yüklü bir parayı kaçırdık. Malı götürdüler. Bunun hesabını Bişir'e soracağım. ...bişir yok ki, demirci yerini biliyordu. Bunların hepsi o bunağın yüzünden oldu zaten. Doğru, bak bunu hiç düşünmemiştim. Demirci Cafer, bişirin nerede olduğunu biliyordu. Ama ne aması? Demirci, bişirin nerede olduğunu bilir ama söylemez. Görürüz. Faruk, sen şu bişirin çarıklarını ver bana. Ee, i̇şte şuradan al. Hı. Bize bişirin mirası çarıkları kaldı galiba. Ne yapacaksın onları Vişri mutlaka bulacağım Ve bunları ona giydirip buraya geri getireceğim Şimdi demirciye gidiyorum Kısa zamanda Vişri beraber dönerim Kolay gelsin baba Ne zor işin var öyle ...kor ateş önünde buram buram terlemek. Sağ ol. Terlemeden ele geçenin... ...bereketi olmaz evladım. Ee şey... ...uzun zamandır... ...bir piyasada yok da... ...meraklandık. Ve sen bilirsin diye kapına geldik. Hani arkadaşı oluruz... ...aynı zamanda anladın değil mi? Bir yok gitti. Nereye gitti? Ee, kes şu gürültüyü de... ...iki çift laf edelim... Nereye gitti? Söylesene baba. Bilmiyorum. Ama her halde dönmez. E nedenmiş o? Çünkü Allah adamlarından... ...zahiri ve batını ilimleri öğrenmek için yollara düştü o. Uzaklara gitmiş olabilir. Unutma... ...ayyaşlığın sarhoşluğun solunu. <gülüyor> Neye çekiliriz? İpe mi? <gülüyor> Sen gizle bakalım. Ben onu bulacak ve şu çarıkları tekrar giydirip meyhaneye döndüreceğim. Ah nefs. Oh ikinde olmuş. Bugünlük bu kadar yeter. Dükkanı kapatıp eve gitmek vaktidir. Ha, şu ağacın altında biri var. Ha, Ahmet bu. Gitmemiş. Ahmet burada ne arıyorsun? Bir seni de bizi de kandırdı. Kendisini bulacak sahtekarlığını ortaya çıkaracağım. Kaç sene geçerse geçsin onu rezil edeceğim. Bişr hakkında yanlış düşünüyorsun. O tövbe etti. İnşallah mükafatını da görür. Hmm. Meteliksiz kaldım Yanında çalışabilir miyim Niye olmasın Zaten ben yaşlandım Demircilik buralarda nadir bir meslek Benden sonra mesleği devam ettirirsin Bir gün Bişri bulacak ve özür dilektireceğim Şu yaptığı omuzdaşlar sığar mı Alacağı olsun 50 sene de geçse Çarıklarını giydirip onu yine buraya geri getireceğim Bişri demek ki Ahmedi tanımamış Bişri şey bulacaksın Ahmet. Bulacağım. <gülüyor> bu boş lafları bırak da beni dinle evladım. Seneler sonra bu dükkana biri gelecek. Senden demir bir çarık yapmanı isteyecek. Adama dikkat et. Nereden geldiğini sor. Hangi şehrin ismini söylerse bil ki Bişr oradadır. İşte o zaman hiç durma. Bişrin çarıklarını al ve hemen yola çık. Bir şey bulduğunda ona çarıklarını ver. Giyerse hemen geri gel. Eğer giymezse onun eteklerine yapış ve bir daha yanından ayrılma. 98 99 100 Tamam çözün şunu. onu. Hadi gidelim. Şuna <Gülüyor> bak. Yüz kırbaç yediği halde hala ayakta. Geçmiş olsun evladım. Askerler seni niçin dövdüler? Bir gönül meselesi. Peki bu kadar kırbaç yediğin halde... ...neden hiç ses çıkarmadın? Çünkü gönül verdiğimde kalabalığın içindeydi. Onun göz önünde feryat edemezdim. <Gülüyor> Sevdiğin seni görüyor diye ondan utanarak yüz kırbaca dıkmadın. Halbuki Allahu Teala her yerde ve her zaman gizli açık her hareketini görüyor. Bu hakikati hiç düşünmedin. Gördünüz mü? Genç adam Allahu Teala seni devamlı görüyor sözünü işitince yere yığıldı. Ya, boğulacakmış gibi nefes alıyor. Bak bak. ...çıplak ayaklı adam çarşıya doğru yürüyor. Sözleri böylesine sarsıcı bu garip. Kim dersiniz? Bir fakir derviş olmalı. O adada ne zaman gelmiş? Bilen var mı? Ben biliyorum. Evet İbrahim Harbi. Kim bu zat? O bir sultan. Sultan mı? Sultan mı dedin? Çıplak ayaklı bir sultan. O sırmalık kaftanlı, süslü çizmeli bir taht sultanı değil. Gönüllere taht kurmuş. Bişri Hafi'dir. Çıplak ayakla gezdiği için lakabı Bişri Hafi olmuş. Nice zamandır onu arıyordum. Niçin yalmayak geziyormuş? Bilmiyorum. Şimdi ona gidiyorum. Kabul buyurursa talebesi olacağım. İlim öğrenmek, feyiz almak isteyen benimle gelsin. Beşimden niçin geliyorsun ey genç? Efendim müsaade ederseniz size talebe olmak istiyorum. Bu nehrin ismi nedir? Dicle. Demek değil. Öyleyse kıyısında biraz oturalım da... ...ne anlatıyor bakalım. Adın ne evladım? İbrahim efendim. İbrahim Harbi. İlim alimden talep edilir. Bizse gördüğün gibi... ...bir garip dervişiz. Ben sizi tanıyorum efendim. Nasıl olur? Bağdat'a daha yeni geldim Bizi nereden tanırsın? Efendim... ...Abdullah bin Mübarek'ten ders almak için Horasan'a gitmiştim. O sizi bulmamı sizden ders almamı emretti. Ben ise sizi tanımadığımı söyledim. Tanıyacaksın dedi. Hemen Bağda'da dön... ...Bişir bin Abdurrahman yalın ayaklıdır. Görünce hemen tanıyacaksın. Alim tanınır dedi. Cenab-ı Hak isteyene verir İbrahim. Efendim arkadaşlarımla talebeniz olmak isterler. Acaba onları da... Gelsinler... Zaten mekanımız şu suyun kıyısı olacak. Yarın bekliyorum. Selamın aleyküm. aleyküm. selam Faruk. Hoş geldin. Hoş bulduk. Evet tamam işte. Bitti. Ben de şöyle yanına oturayım da biraz dinleneyim. Sabahtan beri çalışıyorum Benim benim benim Amma da yorulmuşum ha ee, Yaşlandık artık Ahmet Çabuk yoruluyoruz. Hey gide hey ya, Seneler geçti Demirci öldü Çocuklar büyüdü Ama bir ateş hiç küllenmedi Nedir o Bişri bulmak ve bizi terk etmesinin Hesabını sormak O bizi küçük gördü ...bizi kötü bildi de kayboldu. Sen şarabı bıraktığına... ...tövbe ettiğine inanıyor musun? Niye olmasın? Bak sonra bu kadar inatta fazla. İnat da öte. Kan davası da sayesinde. Maruk konuşma. Bir mirasa konup gül gibi yaşamak varken... ...şu pis demirciliği yapmak mecburiyeti. Sizin keyfiniz keyif tabii. İspas içinde kalan benim. Tövbe etmiş. ...ben tövbe edebildim mi? Hadi bana eyvallah. Geçerken şöyle bir uğram. İyi etmişsin. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Hoş geldin. Hoş bulduk. Demirci Ahmet siz misiniz? Evet benim. Bir şey mi lazım? Bu şehrin en iyi demircisi sizmişsiniz. Ee, buralarda pek demirci yoktur zaten. Seni daha önce hiç görmedim. Yabancıyım. Evet. Hmm. Bana bir çift demir çarık lazım. He. Hangi demirciye gittiysem sizi tavsiye etsin. Ne, ne, ne, ne dedin? Demir çarık yaptırmak istiyorum dedim. E, sen de mi yapamayacaksın de, yoksa? De, de, de. Sen? E, sen nereden geliyorsun? Bağdat'tan geliyorum. Ah, Bağdat. Bağdat ha. Bir şey buldum seni. Nihayet buldum. E, hayır demir çarık yap. Aa, gitmiş bile. Ne yapsın zavallı? Tuhaflığımı görünce beni delirdi sanmıştır. Şu çarıkları alıp hemen yola çıkayım. Bekire bir! Hesaplaşacağız! Ah! Günlerce yürüdüm. Ama işte nihayet Bağdat'tayım. Fakat Bişir'i nasıl bulacağım? Bu Bağdat'ta amma büyük şey şehirmiş. Ne kadar kalabalık. Ay, pek de yoruldum. Şöyle bir yere oturayım da. Ay, şurada bir kalabalık toplanmış. Ne oluyor acaba? Ay, nurani yüzlü bir ihtiyar insanlara nasihat veriyor. Şunlara bak. Nasıl da kendilerinden geçmiş dinliyorlar. Ben de dinleyeyim bari. Bakalım neler diyor. Dün öldü. Bugün can veriyor. Yarın henüz doğmadı. Zamanın kıymetini bilin. Ömrü boş işler peşinde harcamayın. Şöhretten sakının. İnsanlar bugün över, yarın söverler. Ölçünüz ...Allah rızası olsun... Ha, ...güzel ve tesirli sözler söylüyor... ...ama onun bu söylediklerini yapabilecek insan var mı ki? Şükredin... ...bütün azalarınızla şükrederek... ...gerçek şükredenlerden olun... ...sadece dille şükreden kimsenin şükrü... ...az olur... ...gözün şükrü... ...bir hayır gördüğü zaman ibret almak... ...şer gördüğü zaman... Örtmektir. Kulağın şükrü, Bir hayır işittiği zaman onu ezberlemek, Şer işitirse onu unutmaktır. Ellerin şükrü, Harama uzanmamaktır. Midenin şükrü, Helal yemek, Ayakların şükrü, Harama gitmemektir. Kim böyle yaparsa, Gerçek şükredenlerden olur. O sayıp döktü bunları yapmak için evliya almak lazım hala konuşur amma da uzakta öfkelenmeyin öfke ve şehvet insanı küfre götürür kişi gazabını yenmedikçe takva sahibi olamaz sabredin sabır güzeldir susmak sabırdandır makamların en yükseği fakirliğe sabretmektir bu ses Bu gözler... ...bana hiç yabancı gelmiyor. Sanki tanıyor gibiyim. Dünya ve ahiret... ...rahatınız için kötü ahlak sahipleriyle görüşmeyin. Ey müminler! Nefsinizin kölesi olmayın. Hayır. bir şey olamaz Bu adam bişrolamaz. Şey hayır, hayır, hayır. O bu kadar güzel konuşamaz. Şu bağda sorayım. Arkadaş... Demin konuşan zat kimdi? Ona Ebu Nasır derler. Büyük bir veli. Yanılmamışım. Bu biçli değil. Şöyle sakin bir yere oturayım çok zor. Evet, fakat dinlenebileceğim bir yer de yok ki. Yabancısınız galiba. Ha? Yabancısınız galiba. Garip garip etrafa bakınıyordunuz da. Bir ardınız mı var diye soracak. Yoruldum. Dinlenebileceğim bir yer arıyordum. Buyurun öyleyse bize gidelim misafirim olun Allah razı olsun evladım. Buyurun şuradan gidin. Eh. Bağdat büyük şehir. Güzel çok güzel. Kocaman çarşısı var. Ve çok temiz. Bu kadar kalabalık olmasına rağmen... ...nasıl bu kadar temiz olur anlayamadım. Evet temizdir. Yerlerde hiç pislik yok. ve Bağdat'ı günde kaç defa süpürüyorlar? Hiç süpürülmüyor. Hiç süpürülmüyor mu? O halde niçin bu kadar temiz? Çünkü hiç kirletilmez. Kirletilmez mi? <gülüyor> Olur mu öyle şey? Hadi insanlar kirletmiyor. Ya hayvanlar? Hayvanlar da kirletmiyor. Şaşılacak şey. Çünkü bu şehirde Bişri hafi Hazretleri yaşıyor. Yaşasın. Bu hayvanların yerleri pislememesi için bir sebep mi? Evet. Çünkü Bişri Hafiye Hazretleri hiç çarık giymez. Yanmayak keser. ...hayvanlar bile onun hürmetine yolları kirletmezler. Demek öyle. E, kimdir bu Bişri Hafi? Demin meydanda konuşansa. Ha, o mu? E, onun için Ebu Nasır demişlerdi. Ebu Nasır onun künyesidir. Ha. Asıl adı Bişir'tir. Yan gezdiği için Bişri Hafi derler. Ah, nihayet yakaladım seni Bişir. Hafi yani yalın ayak ha? Yalın ayaklı bir alim. Hayvanların bile hürmet ettikleri biri. Evet. Ona büyük küçük herkes hürmet eder. Hatta büyük alim Ahmet bin Hanbel Hazretleri bile... ...Vişri Hafi Hazretleri'ni sık sık ziyarete gider. Bişr Hazretleri geçerken ayağa kalkar. Vişri Hafi için mi ayağa kalkıyor İmam Ahmet bin Hanbel? <gülüyor> evet. Talebeleri de senin gibi şaşırmışlar... ...ve bu hareketinin sebebini sormuşlar. O da... ...evet... ...ben zamanın bütün ilimlerini iyi bilirim. Ama... ...Bişri Hafi... ...Allah-u benden iyi bilir diye cevap vermiş. Bir Allah-u Ahmet bin Hanbel'den daha iyi bilecek ha. İş hepsini kandırmış bunların. Ama ben Bişri'nin ipliğini pazara çıkaracağım. Adatlılar Bişri asıl şehresiyle tanıyacaklar. Yarın sabah namazdan sonra mescitte sohbet edecek. Daha sonra suallere cevap verecek. Beraber gidelim. Olur... Hem çok çok iyi olur. O çarıkları niçin yanınızda taşıyorsunuz? Görüyorum ki ayağınızda çarıklarınız var. Onları bir fakire versenize. <gülüyor> Çarıkların sahibi var evlat. İşte bizim fakirhaneye geldi Buyurun. Evin pek güzelmiş. Buyurun. Buyurun. Buyurun. Evin sizin. Demek tanıyamadı seni. <gülüyor> Evet efendim tanıyamadım. Teklifimi kabul etti. Şimdi evimde uyuyor. Ben de bunu fırsat bilip size geldim. Yanında fazla çarık var mıydı? Vardı. Birbirine iple bağlamış ve omzuna atmıştı. Hiçbir şey anlayamıyorum efendim. Sabırlı ol. Kim bu demiş efendim? Yakınınız mı? Kim kime uzak ki? Efendim, bu işin sırrı çarıklarda galiba. Sabırlı ol deyin. Sen şimdi doğru eve git. Misafirini yalnız bırakma. Yarın sabah ikiniz birlikte mescide geldik. Peki efendim. Namazı kıldık ama Bişri Hafif sohbete başlamadı. Bekle. O Tadili Erkan'a çok dikkat ettiği için namazı bize göre biraz daha uzayabilir. Haya. Ben üç büyük zat gördüm. Birincisi Ahmet bin Hanbel'dir ki... ...eşi az bulunur. İkincisi... ...Ebu Übeyk bin Selma. O sanki... ...ilmi kendisinde toplamış bir dağ gibidir. Üçüncüsü Bişri Hafi mi? Evet. Ha, Bişir iyice kandırmış bunları. Ne kadar da bağlanmışlar ona. E peki ne yapmış da bu dereceye kavuşmuş? Biz de sorduk. Az yemekle buyurdu. Ha? Bişri Hafi Hazretleri... ...bir rüyasında... ...efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi görmüş... ...efendimiz ona... ...ey biş... allah Teala... ...seni akranlarının arasından... ...sünnetime uyduğun... ...ve ehli sevdiğin... ...evliyaya hizmet... ...ve din kardeşlerine nasihat ettiğin için yükseltti... ...buyurmuşlar. Ya demek size böyle anlattı. İşte... ...biş Hazretleri sohbetine başlayacak. Burası karanlık... ...gel yakın bir yere oturalım... ...daha iyi dinleriz. Ben bu köşeden dinleyeceğim... Sen git evlad. Demek kendini gizlemek istiyor. Sen bilirsin. Ben ön tarafa gidiyorum. Kardeşlerim, Allahu Teala hepimizi ateşten korusun. Şifaanu Sevri Hazretleri bir kimseyi ziyaret ettiği zaman bu duayı yapardı. Evet. Allah hepimizi ateşten korusun. Amin. Bir karınca vardı. Daneler biriktiriyordu. Sonra biriktirdiği daneleri yeme zamanı geldi. İlk taneyi ağzına almıştı ki yere bir kuş indi ve karıncayı ağzındaki dane ile birlikte kapıp kaçtı. Karıncacık ne topladığını yiyebildi ne muradına erebildi. Ey kardeşlerim, uzun söze ne hacet. İşte ibret. Dünya için ne kadar çalışırsak çalışalım, sonunda ölüm kuşu bizi kapıyor. Gıybet haramdır. Gıybet eden, ölü eti yiyen sırtlan gibidir. Sohbetimiz bugün bu kadar. Anlayana bir söz yetişir. E Efendi Hazretleri, çoluk çocuğumun durumu perişan. E bana dua edin. Çoluk çocuğun sana evde un yok, tuz yok, su yok, şu yok, bu yok... ...diye sitem ettiği zaman sen o üzüntülü anında dua et. Çünkü senin o anda yapacağın dua benimkinden çok mahbuldür. cenab Hak sıkıntılarını hafifletsin. Efendim ben ikinci hacca gidiyorum. Bir emriniz var mı diye sormak için uğradım. Hac için ne kadar para ayırdın? İki bin dirhem. Hacca niçin ikinci kere gidiyorsun? Kabe'yi mi özledin? Allah rızası için gidiyorum. O halde burada da Allah'ın rızasını kazandıracak bir şey sana söylesem yapar mısın? Evet yaparım. Sen bu iki bin dirhemi fakirlere dağıt. Müslümanları sevindirerek dualarını almış olursun. Bir müminin duası nafile hac ibadetinden daha üstündür. Ne dersin? Ama şey ben hacca gitmeye niyetlenmişim. Hanım da gelecekti, hem hanım... Evet, başka suali olan var mı? Niçin yalın ayakla geziyorsunuz? Sual sahibini göremiyorum, biraz yaklaşabilirim Hayır, yaklaşamaz. Siz soruma cevap verin. Neden çarık giymiyorsunuz? Günah işlememeye söz verdiğim zaman yalın ayaklıydım. O anı unutmamak için bir daha çarık giymedim. İnsan içinde yaşadığı zamanı bilmeli, fakat geldiği yeri de unutmamalı. Bişri hafi, sarhoş Bişri unutmasın diye böyle geziyor kardeşim. Bilmem anlatabildim mi? Cevabımıza rağmen ortaya çıkmadığına göre bize müsaade. İnşallah öğlenamasında namazında yine buradayız. Gel İbrahim. Beraber gidelim. Yolun kenarındaki şu ihtiyar ne diyor? Bir arzun mu var? Al şu kaftanımı sana hediye ediyordu Allah razı olsun. Sağ olun. Hadi İbrahim. Gidelim. Bir endişen mi var? Niçin ikide bir arkana bakıyorsun? Sanki biri bizi takip ediyor. Bir ses işittim de. Endişelenme. Allah'ın takdirinden gayresi olmaz. Vişir'in yanındaki az daha beni görüyordu. Tam zamanında attım kendimi şu köşeye. Vişir'in evine gidiyor olmalılar. Anlaşılan Vişir Bağdatlıları bir şeyler vererek kandırıyor Demir kaftanını bir dilenciye verdi. Böylece kalp kazanıyordu. Meri pek zengindi. Demek ki demirciye bıraktığı paradan başka parası da var ki... ...burada sağa sola dağıtıyor. Kim bilir evi nasıl şatafatlıdır. Fakat bunlar Bağdat'ın dışına çıktılar. Nehre doğru yürüyorlar. Ortada ev falan da kalmadı. Ne? Nehren kıyısındaki bir kulübüye girdiler. Şu ağacın arkasına keselim onları dinleyeyim. Aha! Bir, bir, bir, bir, bir ağlıyor galiba. Bir saman dahi kalmamış. Hırsızlar her şeyi alıp götürmüşler. Efendim niçin ağlıyorsunuz? Çalınanlar için değil. Hırsız için ağlıyorum. Hırsız için mi? Evet. İşlediği bu günaha karşılık cehennemde yaracağını düşünüp ağlıyorum. Şimdi ikisi beraber ağrıyor. Fakat öteki dün evinde misafir kaldığın zengin Bağdatlı değil mi? Evet, evet ta kendisi. Şimdi anladın. Bir iş Bağdat'ın zenginleriyle ahbaplık kurmuş. Bu yolda onlardan parasız duruyor. Çarapları şu dalağısıyım. Tam Bişir'in penceresinin karşısında. Bakar bakmaz tanırım. Aman aman dışarı çıktılar. Kendimi iyice gizleyin. Adada doğru gidiyorlar. <Gülüyor> Öteki Bişir'den ayrılıp evine gitti. Bişir doğruca dükkana girdi. Kebap, ekmek ve helva aldı. Aa, şu dükkandan da bir sesiyle çıktı... İçinde mutlaka şarap vardır. ne dizdi. <gülüyor> ah Fişir ah. Kimi kandırıyorsun? Haftanını bir fakire verdi. Sade gömlekle kaldı. Ama hiç huylu oyundan vazgeçer mi? Nasıl da acele gidiyor. <gülüyor> Bağdat'ı çıktık. Hala bir yere oturmadı. Demek ki kırlardan yalnız başına kafayı titsini. ...tam içerken sahte evliyayı yaka paça götüreceğim. Benim kinim sönmez. Ben hep aynı benim. Fakat hala yürüyor. Üstelik bir köye yaklaştık. Olamaz. Bir şarap testisiyle köyün mescidine giriyor. Bak sen vişrin yaptığına... ...bir de el aleme alimlik taslar. Demek mescitte içecek... Dur, biraz bekleyeyim. Çiğngil sofrasını kurmuştur. Suçüstü yakalamanın zamanı geldi. Aa, fakat içeride kimse yok. Ha? Bu ses de ne? Aa, şu köşede biri yatıyor. Hey Neyin var senin? Hastayım. Burada senden başka kimse yok mu? Yok, yalnız. E peki az önce buraya biri girmişti, o nerede? Ha, o mu? Hı. O Bişri Hafi'dir. Gitti. Gitti mi? Evet. Her hafta cuma günü ta Bağdat'tan gelir. Bana yiyecek ve ilaç getirir. Ben yatalak bir hastayım. Elim kolum tutmaz. O getirdiklerini bana lokma lokma yedirir ve gider. Ne zaman gitti? Ee, biraz önce. İmkansız bu. Aha. Ben onu dışarıda gözlüyordum. Ama çıktığını görmedim. İmkansız mı? Ha. Ne diyorsun sen? ...Bişri Hafi ta Bağdat'tan buraya bir anda gelebilir. O evliya, onun kerameti bu. <gülüyor> Eğer bu kerametse, bugün aynı kerameti ben de gösterdim. Çünkü ben de Bağdat'tan bir anda geldim. <gülüyor> Ey ihtiyacım, vücudun gibi aklın da işlemiyor senin. <gülüyor> Bağdat ne kadarlık yer ki? <gülüyor> Bağdat yoldan on günlük yol uzaktadır. Eğer on günlük yolu bir anda yürüdüm diyorsan... ...ya delisin... veya ee, ne, ne, ne diyorsun? 10 günlük yol mu? inanmıyorum Bana inanmıyorsan... ...git köydekilere sor. Soracağım tabi. Sen yalancısın. Yalan söylüyorsun. Hemen gidiyorum. Selametle. Ne oldu? Sordun mu? Söylediklerim doğru mu? Ah, ah ahmak ve zalimleşsin. Boynuma yular takarak beni senelerce güttün. <gülüyor> Niçin ağrıyorsunuz? Şimdi ne yapacağım? Burada kal. Bişri Hafif Hazretleri haftaya yine gelecek. Fakat ben hemen gidip ondan özür dileme. Ayaklarına kapanıp yalvarmak istiyorum. Haftaya gelince özür diler. Burada bekle. Bak şu yemekleri dişli hafif getirdi. Senin geleceğini de biliyormuş ki iki kişilik getirmiş. Bak seni de düşünmüşler. Ah Ahmet ah. Sen ne Herkesi kendim gibi bildim. Hiç düşünmedim. Düşünemedim. Demirci Cafer ölmeden evvel bana demir ayakkabı ısmarlamak için birinin geleceğine haber vermişti. Bana gelen o adamı nasıl da tanıyamadığım. O evinde misafir kaldığım zattı. bir Hafi'nin talebesi. Ah, ah, Bağdat'a geldiğim ilk gün yapışmalıydım Bişri'ne tek Ah, hadi buyur. Efendim, o demirci birkaç gündür meydanda yok. Onun da içine kor düştü. Bir demir gibi dövülecek kıvama gelmek üzere. Gözyaşı döküp tövbe etmekle meşgul. Getirdiği çarıklar ne oldu? İyil de pencereden karşıki dala bak. Ha işte orada. Ağaçta asılı vaziyette duruyorlar. Efendim, bu çarıkların sırrı nedir? Bugün cuma. Ne zaman gelir? Neredeyse burada olur. Geldi işte. Bakır efendim. Bu sizin eski bir arkadaşınız. Bir hafta bana hizmet etti. Sizi bekliyor. Tanıdınız mı beni? Ben Basralı Ahmet'im. Haydut Ahmet. Hayır. Sen Demirci Ahmet'in. <gülüyor> Özür dilerim. Alın onu. Hemen Bağdat'a dönüştürüm. Fakat bunca yolu nasıl giderim? Siz benimle gelmiyor musunuz? Şu yiyecekleri yedirip geleceğim. Bağdat'ta görüşürüz. Yürü ve hiç arkana bakma. Hadi. Selamet. Değil bu vağdatta ve çarşıdayım hemen bir şey evine gitmeliyim bir hafi eve gelmiş talebeleriyle sohbet ediyor ...bana yerleştiğin yerde sevdiğin birini bekle demişti. İşte Ahmet. Seneler sonra çıktı geldi. Gel Ahmet, şöyle yanıma otur. Demirci Cafer demişti ki... ...eğer çarıkları giymezse... ...hemen eteklerine yapış, yanından ayrılma. Bense hata ettim. Şeytana vurdum. Üzülme. Pişmanlık tövbedir benim misafirimiz. Buraya benim için gelmedin mi? Senden demir çarık istemiştim. Sen de getirdin. Demir çarık mı? E, e hani nerede? Hastığın yerde. Bak dalda sallanıp duruyorlar. Hayret. <gülüyor> Dünya uzunca bir hayretten başka ne ki? TGRT'den Rehber İnsanlar dizisinin Bişri Habi programını dinlediniz.